bir başka şey tecritten kurtulmak şimdi Arap geldiler işgal ettiler ve Arap dünyasıyla ile ilişkileri yok ticaret edilmiş durumdalar Dolayısıyla ve e, dolayısıyla uluslararası alanda nüfuz e, kendileri işbirliği yapacak müttefik arama her zaman müttefiklerle iş, bir müttefik arayışında olmuşlardır daha bakın 1960'larda 70'lerde e, bağımsızlığını kazanan Afrika ülkelerine Tarım alanında, sulama alanında ve başka alanlarda teknik destekler verecekler. Bugün İsrail Afrika kıtasında o kadar yaygın ve güçlüdür ki. Bunun altyapısı 60'lar 70'lerde. Biz daha yoktuk oralarda. Ya 60'lar 70'ler biz Afrika ile ilgilenmiyorduk bile. Bakın arada böyle bir fark var. Başka? Daha şeyleri ayrıntılara maalesef giremeyeceğim. Arap dünyası kendisini sardığında, çevrelediğinde, onun da Arapları dış çevreden çevrelemek için Türkiye'yi, İran'ı yani bölgede Arap olmayan unsurları yanına çekme politikası söz konusu olacak. Dolayısıyla e, İsrail sandığımız hiçbir zaman yalnız olmadı. Daha doğrusu yalnızlıktan İsrail çok korkar. Dolayısıyla yalnız kalmamak için dışarıdan müttefik arayışındadır. E, ayrıntı, bunun çok açılımları var giremiyorum ama e, şey söylemeyi unuttum. Lobi faaliyetleri dedik e, bir öncekinde söylemeliydim unuttum. Ee, İsrail, Amerika, şöyle söyleyeyim, Amerika için İsrail sadece bir e, dış politika meselesi değildir, aynı zamanda bir iç politika meselesidir. Neden İsrail lobisi sayesinde? İsrail, Amerika'da seçimi kazanmak isteyen e, adaylar İsrail lobisiyle ile iş tutmak zorundadır. Bakın. Dolayısıyla İsrail Amerika için sadece bir dış politika meselesi değil, aynı zamanda iç politika meselesidir. Dönemin süper gücünü bakın nasıl kendine bağlayabiliyor. Bir başka şey e, muazzam para akışı. Gerek e, şey, İngiliz manda döneminde ve daha sonra İsrail'e muazzam dışarıdan Siyonist sempatizanların paraları akmaktadır. Aynı zamanda Amerika'dan sürekli para geliyor. Alm aynı zamanda Almanya'dan sürekli para geliyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Tabii ki Arap, şunu da söyleyelim. E, petrol ortaya çıktıktan sonra birçok Arap ülkesine de e, körfezden paralar geldi. Ama nerelerde kullanıldı? Bakın arada Yine aynı şeyi söylüyoruz. İslam dünyası boş boş tüketirken onlar bakın üretime başka şeyler aktarıyor o paraları. Dolayısıyla para, para sahibi olmak mesele değildir. Parayı nasıl kullandığınız en az para sahibi olmak kadar önemlidir. Bu da, e, bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir başka şey medya. Pro, e, medyayı kullanmaları, propaganda ve algı yönetimi ve Hollywood filmleri. Kendilerini bu kadar e, dünyada e, Holocaust'u vesaireyi gündeme de Hollywood filmleri son derece önemli. Görsellik bakın önemlidir. Biz bunun farkında değiliz çok fazla. E, çünkü insanoğlu görsellikle etkilenir. Yani yığınla İsrail, Filistin'le ilgili kitap okursunuz ama bir film sizin duygularınızı aklınıza hitap eder ve başka Şeyler uyandırır. O davaya daha farklı bakmaya başlarsınız. Dolayısıyla biz Müslümanların kendi meselelerimizle ilgili kaç tane etkili filmimiz var? Bu önemli şeylerde. Sinema sektöründe ne kadar varız mesela. Bir başka şey. Yine bu medya propaganda. Söylem oluşturmak. Bakın. En hukuksuz politikalarına bile kılıf bulmakta çok başarılılar. İsrail'in söylemleri bizi etkilemiyor olabilir. Biz dünyanın her şeyi değiliz ki. Ama yaptıkları nice politikayı öyle bir söylem oluşturur. Ama o kadar enteresan söylemler oluşturuyorlar ki inandırıyorlar. Dolayısıyla biraz sonra geleceğim İslam dünyası bizim problemlerimize. Biz söylem fakiri bir toplumuz. İslam dünyası. Etkili söylem üretme kabiliyetimiz daha doğrusu. Etkili söylem nasıl üretilir? Biraz, biraz sonra gireceğim tekrar. Ee, şey diyecek ki arkadaşlar bugün e, hanımlar, kusura bakmayın arkadaşlar diyorum ben hep gençlere konuştuğum için dilime yapışmış durumda bu kelime çıkartamıyorum. Affınıza sığınayım. Ee, e, İsrail Başbakanı Netanyahu diyor ki e, o dönem, e, bunu söylediği dönem e, İsrail'in Amerika'daki, BM, şey yanlış söyledim, İsrail'in bir... E, Amerika'daki büyükelçisiydi zannedersem. Herhalde öyleydi yanlış. Ya, ya, ya İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki büyükelçisi temsilcisi ya da Amerika'daki büyükelçisi. Diyor ki e, Amerikan hükümet İsrail siyasetine karşı çıkacak olursa Amerikan kamuoyunu kendi hükümetine karşı nasıl manipüle edeceğimi çok iyi biliyorum diyor. Daha bunu 1980'lerde söylüyor. Ve Obama'ya karşı 2015'te bunu... Uygulayacak. Maalesef giremiyorum. Hem de o kadar enteresan bir şekilde uygulayacak ki. Amerikan halkını e, Obama'ya karşı kışkırtma şeylerinde, Amerikan basınında temel şeylerden bir tanesi İsrail'dir. Çünkü İsrail'e ve siyonistlere göre e, Obama Amerikan tarihinin en kötü başkanıdır. Neden? Nükleer anlaşmayı İran'la imzaladı vesaire vesaire diye. E, onun e, ya da girmeyeyim. Evet devam edelim. Bir başka şey. Ee, tabii ki casusluk faaliyetleri, örtülü operasyonlar, Mossad, Shinbet, bunlar zaten hani İsrail ve Siyonistler deyince zaten hepimizin bildiği Mossad. Ama çok enteresan operasyonları var. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Her Mossad operasyonu başarılı mıdır? Hayır. Yüzüne gözüne bulaştırdıkları birçok operasyonları da var. Ama biz bunları baş, yüzüne gözüne bulaştırdıklarını bile aslında tam da oyun nasıl istiyorlarsa öyle yaptılar. Tam da oyun böyleydi falan filan böyle biraz fazla atıyoruz diyelim ama burada önemli bir şey var bakın casusluk faaliyetleriyle ilgili bunu söylemeden geçemeyeceğim daha pardon yanlış söyledim Arap İsra isyanı yaşanırken 1936-39 yıllar arası Arapça bilen Yahudi ajanları Filistin köylerine yollayacaklar o ajanlar tek tek Filistin toprak Filistin köylerindeki toprak envanterini çıkartacaklar. Hangi köyde hangi toprak verimlidir? Hangi to köyde hangi ürünler yetişiyor? Başka köylerin krokilerini çıkartacaklar. Köylerde şey krokilerini çıkarıp cami nerede, muhtarın evi nerede vesaire onları hazırlayacaklar. Her köyde Filistin direnişinde hayatını kaybeden e, e, şehitler nereden çıktı? Bunları tespit edecekler. E, bu şeyde e, e, Siyonizme karşı mücadele eden Filistinler hangi evlerde, hangi ailelerden çıktılar? Bunların hepsini liste liste hazırlayacaklar. Daha sonra 2. Dünya Savaşı yıllarında tekrar bu köyleri gezip o listeleri güncelleyecekler. Ve o listeleri 1948'de İsrail kurulmadan evvel Filistin köylülerini kaçırtmak için o listelere açacaklar. Değeri Yasin katliamı gibi katliamlar tam da o listelere dayanarak yapacaklar. Girecekler köylere zaten kimin ne olduğunu biliyorlar. Erkekleri bir tarafa, kadınları bir tarafa toplayıp erkekleri temizleyecekler. kadınları Kadınlar kaçacaklar vesaire vesaire. Filistin topraklarını otomatikman daha İsrail şey yapmadan o dehşeti yaratarak kaçırtacaklar. Bakın ama bunun şeyi planları 10 yıl evvel yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıl evvel tek tek Filistin köylerini gezip casusluk faaliyetleri yürüterek ee, bir 10 yıl sonra buraları nasıl kaçırtacaklarını şey yapıyorlar. Hanımlar bizde böyle bir vizyon var mı İslam dünyasında? Gelecekte yapacakları program politikaları uygulayacakları politikaları sessiz sedasız uygulayıp şey hazır, altyapısını hazırlama diye bir şey var mı? Yoksa İslam dünyası hep kervanları yolda mı düzüyor bakın? En temel problemlerimizden bir tanesi kervanları yolda düzüyor olmak. Ee, bir başka şey yüksek teknoloji e, sivil-askeri anlam alanda ikisinde de. Peki bu ne sağlıyor? Teknoloji e, şey, Yahudilere bir özgüven sağlayıcı faktör şeyi var. E, tek, aynı zamanda bu teknoloji alıp dünyaya ihraç ediyorlar. Bugün e, Dünyada güvenlikleştirme politikasını bu kadar arttığı bir dönemde İsrail'in Filistinlere karşı uyguladığı, icat ettiği bütün araçları dünyaya ihraç ediyorlar şu an, satıyorlar. Casusluk aygıtlarından tutun silah sistemlerini dünyaya satıyorlar. Dolayısıyla hem buradan büyük para kazanıyorlar, hem bunları sattıkları için dışarıda kendilerine müttefik buluyorlar. Hem de özgüven, içeride özgüven şey yapıyorlar. Dolayısıyla startuplar var mesela. Bugün bizim kullandığımız birçok teknolojik sistem üniversiteli Yahudi gençler üniversitedeyken hazırlıyorlar. Daha sonra bunları büyük şirketlere satıyorlar ve biz bunları kullanıyoruz. Bizim gençlerimizin kaçı startupların içerisindeler İslam dünyasında. Düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Şiddet ve teröre başvurma hiç şüphesiz istedim. Bu sadece Filistinlilere karşı değil, İngilizlere karşı da ben geçen hafta şey, ilk derste bahsettiğimiz, e, hat, yani yanlış hatırlamıyorsam bahsetmiştim. E, İngilizlere karşı da savaş yaşayacaklar. E, şey, yani onlarla da çatışacaklar. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. E, İsrail terör ve şiddete başvurarak kuruldu ve terör ve şiddeti uygulayarak bugüne kadar ayaktadır. Kullandığı araçlardan bir tanesi budur. İsrail için güvenlik çok önemlidir. Adeta güvenlik onlar için bir dindir. Neden derseniz çünkü ve şunu söyleyelim, zannettiğimizin aksine Yahudiler dünyanın en korkak milletidir. Bu da boşuna değil çünkü tarihte yaşadıkları tecrübeler bir de biraz buna zorluyor. Sürgün tecrübeleri, soykırımlar, antisemitizmler vesaireler. Dolayısıyla o korku kültürü son derece yaygın. Tam da işte bakın bu güçlü silah sistemleri de, şudur budur onların. O e, korkularını da alan şeylerden bir tanesi. Ee, bunları da geçeyim. Bir sürü bunun e, bu e, askeri kullandığı araçlar, terör, şiddet, bunun bir sürü boyutu var ama vaktimiz kısalıyor. Ee, muazzam silahlanma temel şeylerinden bir tanesi ve her an hazır olma savaşa. Ee, ordu şöyle söyleyeyim İsrail nüfusu çok azdır. Ama bir ordu millet oluşturacaklar. Yedek askerisi, şey, askeri sistem vesaire getirerek ayrıntılara yine giremiyorum. David Ben Gurion kurucu diyecek ki İsrail'in yaşayabilmesi için silahlı bir millet olması lazım diyecek. Yine İzhak Shamir daha sonra İsrail başbakanları olacak. Daha önceki dönemde gerçek terörist liderlerden bir tanesi diyelim. Diyor ki savaşmak sadece İsrail'in hayatta kalması için gerekli değil. Aynı zamanda takdire şayan bir hayat tarzıdır. Savaş olmadan bireyin hayatının hiçbir amacı, ülkenin ise hayatta kalma şansı yoktur diyecek. Dolayısıyla İsrail'in var, var olabilmesi için gücü her türlü kullanmayı meşru görecekler. Bu arada şunu söyleyelim İsrail'in siyasetçilerinden güvenlik bürokresine şey İsrail'in siyasetçileri hep güvenlik bürokrasisindendir çoğu. Çok birkaç tanesi hariç yani başbakanlarından. Hep eski askerler, istihbaratçılardır İsrail'in başbakanları. Dolayısıyla aslında bir asker ve istihbarat üzerine eski askerler ve istihbaratçılardan oluşmuş bir devlet mekanizması söz konusudur. Bir başka araç yalan, hile, şantaj çok yaygın. Ve şey İzak Şamir yine eski başbakanlardan diyecek ki İsrail diyarı için yalan söylemek mübahtır diyecek. Ve biz bunu şöyle zannediyoruz sadece dışarıya karşı zaten diplomatik alanda yalanların haddi hesabı yok ama birbirlerine karşı da yalan söylüyorlar. İsrail'in e, milli savunma şey e, milli Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanını kandırır, Milli Savunma Bakanı Başbakanı kandırır, Başbakan Milleti kandırır vesaire vesaire. Dolayısıyla yalan çok kullandıkları temel araçlardan bir tanesidir. Ee, yine dışarı kışkırtma noktasında Amerika'yı vesaireyi belli politikaları zorlamak konusunda bu yalana sıkça başvururlar. Bir başka şey düşmanın zaaflarını ve fay hatlarını bilmeleri. Kışkırtıp bunu kullanmaları, böyle yönet politikaları. Dolayısıyla ee, düşmanın zaaflarını e, kullanıyorlarsa peki o zaman biliyorlar ben birazdan geleceğim bilmek ney ve bir, bu, biz bu bilmenin neresindeyiz geleceğim bir başka şey antisemitizm ve holokost kozunu her yaptıklarını meşrulaştırmak için kullanacaklar ee, ve dışarıdaki şeyleri ne diyelim dışarıdaki dış dünyayı e, ayak şey yapmak için hizaya sokmak için sık sık bu antisemitivizm holokost kozunu kullanacaklar. Bir başka şey çok güçlü bir moral motivasyon davasına adamıştık. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim savaşlarda ve mücadelelerde moral motivasyon önemlidir. Maddi güç unsurları kadar manevi güç unsurları önemlidir ve bu bu bağlamda moral motivasyon önemlidir. İsrail'in o savaşlarda vesaire başarılı olma şeylerinden bir tanesi bu moral motivasyondur. Ee, başka bir sürü şeyler var ama ben e, bu faslı bitirsem diye düşünüyorum. Çünkü çok daha önemli bir konuya geleceğiz, bize geleceğiz. Ee, sadece şu birkaç şeyi daha söyleyeyim o zaman. Şöyle söyleyeyim, biz İsrail ve Yahudileri bir ve bütün zannediyoruz. Bu koskoca bir palavradır. İsrail kadar ve Siyonist, Yahudiler kadar bölünmüş bir millet daha yoktur. Tarihleri, sosyolojileri, siyasetleri her şeyi bunu gerektiriyor zaten. Ama şey şu, ben o içlerindeki o fay hatlarından bahsetmeyeceğim ama etnik, dini ve kültürel binbir türlü fayhatları söz konusu. Peki, şey ne bizden farkı ne? İslam dünyasında da fark var. Bir de şunu söyleyeyim. İnsan oğlunun farklı olmasından daha doğal bir şey yoktur. Allah her birimiz ayrı bir alem olarak yaratmıştır ve hepimizi farklı düşünmemiz, farklı eylememiz, farklı yaşamamız çok doğal bir şeydir. Doğal olmayan şey nedir? Farklılıklarımızı çatışma vesilesine dönüştürmektir bakın. Yahudilerdeki ayrılıklar bizden daha fazla ama onlar azınlık psikolojisinin etkisi e, azınlık dayanışmasının etkisi, güvenlikleştirme siyaseti, korku kültürünün vesairenin etkisiyle e, aralarındaki rekabetleri, farklılıkları davalarına zarar verecek hale dönüştürmüyorlar. Bakın aradaki temel farklardan bir tanesi. Yoksa e, yani İsrail içinde yaşayıp, İsrail'i kafirlik olarak gören bir sürü antisyonistler bile var. Her çeşit insan var İsrail'de. Ama işte e, farklılıkları e, farklılıklarla bir arada yaşamayı bilmek lazım. İslam dünyasında olmayan şeylerden bir tanesi. E, bir de şunu söyleyelim. Filistin meselesinin varlığı İsrail'in varoluşunun garantisidir. İsrail düşmansız yaşayamaz. Yani şu Filistin meselesi bir çözülürse eğer işte o zaman Yahudiler birbirlerini boğazlamaya başlayabilir. Dolayısıyla dış düşman korkusu ve iç düşman korkusu onları bir ve bütün tutan faktörlerdir bir başka şey var diplomatik ince oyunlar bu diplomatik ince oyunlar konusu benim 2-3 sayfalık bir e, madde madde yazdığım şey. dolayısıyla buna giremeyeceğim ama e, diplomasi de diplomasi ustadıdır Yahudiler ee, şöyle söyleyeyim diyecek ki şey e, İsrailli yetkililerden bir tanesi biz tartışma erbabıyız İnsanların ümitlerini yitirtene kadar nasıl onları alt üst edeceğimizi biliriz diyecek. Söylem oluşturma gibi gibi bir sürü bir sürü bunun boyutu var maalesef giremiyorum. Ve evet son benim için en önemli şey ne yapmak lazım? Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, İsrail dışarıda e, dışarıdan baskı olmadan büyük devletlerin e, ve e, ortak bir baskı olmadan e, politikasını değiştirmez. Bu konuda en çok kullanılan şey örnek Güney Afrika'daki ırkçı ayrımcı apartheid rejimidir. Dolayısıyla o ırkçı, Güney Afrika'daki rejimin ırkçı rejimin düşmesini sağlayan şey o dışarıdaki ortaklaşa hareketti bir şeydi. Büyük güçleri İngilizler onların tam yanındaydı. Onlar, İngilizlere rağmen. Ikç rejimi alt etmek onlarca yıl uğraşarak alt ettiler. Dolayısıyla Filistinlilerin en çok odaklandıkları örneklerden bir tanesi Güney Afrika modelidir. Bir başka şey BDS denen boykot tecrit yaptırım hareketi biz bunu Türkiye'de tanımıyoruz. ama uluslararası alanda etkili bir aktördür. E, uluslararası alanda Hristiyanından Yahudisine, Müslümanla kadar her dinden, her ırktan insanlar bu BDS hareketinin içindedir. E, İsrail'e karşı boykot e, yaptırım ve tecrit uygulamak için, uygulatmak için, rejimlere bastırmak için ve halklarda bilinç oluş oluşturmak için hareket, bu hareket çok etkindir. İsra Biz hani bunu hiç dikkat, farkında bile değiliz, dikkate bile anlıyoruz ama İsrail için bu bir numaralı milli güvenlik tehdididir. Geçtiğimiz yıllarda güvenlik tehditleri listelerinin başına koydular. Ve bu hareket içindeki e, Filistinlileri ve yabancıları da, bir sürü yabancı var, e, ülkelerini almıyorlar. Bakın böyle ortak eylemlerin içine girmeyi, ortak faaliyet alanlarını ben önemsiyorum. Bir başka şey, barışçıl ve yaratıcı taktikler uygulamaları şey uygulanması gerekiyor. Mesela özgürlük filosu son derece önemliydi, Mavi Marmara meselesi. Bir şey... E, şey Mavi Marmara hareketi çok önemliydi. Giremeyeceğim. Kaliteli ve be çarpıcı belgeseller yapmak önemli. Biz Filistin davasını savunan insanlar bile biz Filistin'in içinde ne yaşandığını bilmiyoruz. Aslında yurt dışında Filistin'le ilgili bir sürü belgesel film vesaire var. Bunları Türk Türkçe'ye çevirip sürekli yayınlamak bile önemli bir adımdır ama biz maalesef bu konularda çok şey değiliz. Bir başka şey aynı alanda bu BDS hareketiyle de doğrudan bağlantılı. Geçen sene belki seyretmişsinizdir. Harvard Üniversitesi'nde İsrail büyükelçisi konuşma yapmak için geldi. Oturduğu masaya. Tam konuşma yapacağında bütün salon, Harvard Amerika Harvard Üniversitesi bütün salon boşaldı. Ve İsrail büyükelçisi şok oldu. Emin olun bunun etkisi Filistin'de her şey, Filistin'de herhangi bir kişinin yapacağı saldırıdan kat kat İsrail açısından şok edici. Çünkü İsrail dışarıda e, her zaman bir müttefik arayışındadır ve dışarıda insanların psikolojisini, desteğini kaybetmek istemez bizim zannettiği. Evet bazı şeyleri umursamadan yapar ama aynı zamanda bir yere kadar da bir e, çizgi vardır. Yani her şeyi e, sınırsız vesaire yapmaz. onun da bir sınırı vardır. Dolayısıyla bu Harvard Üniversitesi'ndeki eylem son derece önemliydi. Bir başka şey. Ee, bir kere şunu bilelim. Önce Filistinliler sonra Arap ve İslam dünyası, birleş, daha doğrusu birleşmek de değil, birliğini sağlamadan bu işlerle başarılı olunamayacak. Bunu bilmek lazım. Asgari müştereklerle uzlaşma kültürü eksikliğimiz işte şimdi burada devreye girecek. Ee, tekrar söylüyorum. Farklılık, farklılıklarımız son derece tabidir. Marifet, farklılıklarla bir arada yaşamayı öğrenmektir. Yahudilerin yaptığı gibi. Peki, başka şeyler. Biz şimdi ne yapıyoruz? Kızıyoruz dünyaya, İslam dünyası. Neden bunlar birlik olmuyorlar diye. Neden işte İsrail, neden Suudi Arabistan böyle yapıyor, İran böyle yapıyor, neden mezhepçilik vesaire vesaire gidiyorlar. Hanımlar, benim analizlerimde şöyle söyleyeyim, aile, toplum, devlet ve uluslararası sistem arasında fark yoktur. Ben böyle bakıyorum dünyayı. Uluslararası sistemi veya devletin küçük bir mikros, mikro şeyi, ölçeği de, ailedir. Ve ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Topu topu beş kişilik veya beş altı kişilik bir ailesiniz. Aile içine geçinebiliyor musunuz? Bakın aile içinde beş altı kişinin kavgalarını düşünün. Biz beş, e, e, şey ama ne diyor bir buçuk milyarlık İslam dünyası birlik olsun diyoruz. Ben hep öğrencilerime şunu soruyorum. Siz kardeşinizle kardeş misiniz? İslam dünyasının kardeşliğinden bahsetmeden evvel evinizdeki kardeşinizle kardeş misiniz? Diyorum. Kavgalarınızı düşünün. Evet aileniz huzurluysa çok ne güzel çok şanslısınız. Peki akrabalık, geniş aileyi düşünün. Akrabalarla kavgalarınızı vesaire düşünün. Siz kendi aileniz içinde problemleri çözme mekanizmalarını kuramamışken... Ne bekliyorsunuz Koskoca bir buçuk milyarlık İslam alemi mi bir bir ve bütün olsun bakın. Dolayısıyla önce geçinmeyi öğrenmemiz lazım. Filistin meselesi çözülsün mü istiyoruz? Önce geçinmeyi öğrenmemiz lazım. Ailemizde geçinme, toplumumuzda geçinme. Biz toplumumuzda bir ve bütün müyüz? Tekrar söylüyorum bir ve bütün olmak şey de, anlamında değil. Farklı çok doğal. Ama bizi toplumda bir arada tutan ortak değerlerimiz var mı? Mesele budur. Biz bunu başardık mı? Başaramadıysak ne İslam dünyasında sayıp döküyoruz ki? Kendi içimizde toplumsal e, birlikteliğimizi, toplumsal barışımızı sağlayamadıysak, Filistin-İsrail barışı ne? Bunu, bunu çözme şeyi ne? Önce ailemizle barış, önce kardeşimizle kardeş olacağız ki, Geçinmeyi öğreneceğiz ki İslam dünyası da bir birlik, beraberlik olsun. Bir başka mesele. Selahaddin Eyyubi 19 yılının yönetiminde 19 yılının 12 yılını İslam dünyasını birleştirmek için uğraşacak, geçirecek. 5 yılında haçlı, Haçlılarla savaşacak. Ve o, o şeyde önce İslam dünyasını birleştirecek. Ondan sonra Haçlılara karşı başarılı olup Hücüs alabilecek. Dolayısıyla Filistin önce Filistinler sonra İslam dünyası Birleş, birleşmek demiyorum bir arada yaşamayı öğrenecek ki bunlar gerçekleşebilsin bir başka şey Amerika'nın diplomatik ve maliye pozisyonu değiştirmesi lazım ama şunu söyleyeyim Amerika'da artık büyük güç değil daha doğrusu büyük güç olmaktan düşüyor Rusya ve Çin'in yükselmesi var Rusya ve Çin hiçbir zaman İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeyecek dolayısıyla burada ne olacağı belirsiz bir süreç var istifade edilebilecek Filistinler açısından istifade edebilecekleri bir şeyler var ama İsrail de bunun farkında ve yıllardır alttan alta geleceği ör, örüyor geleceği örüyor ve dışarıda tam da bu yüzden meşru bir aktör olmaya çalışıyor Netanyahu bu dönemi çok başarılı bir şekilde yönetti itiraf etmeliyiz Latin Amerika'dan tutun Hindistan Çin Afrika ülkeleri gibi birçok aktörle ilişkilerini çok iyi hale getirdi bu arada hanımlar benim şarjım bitiyor benim e, bunu hemen şarja takayım tekrar geliyorum. Ah, kötü oldu bu. Evet şöyle elimde tutayım bari bu şekilde e, devam edeceğiz artık mecburen kusura bakmayın. Ee, bir diğer mesele İsrail'in e, Filistin'de uyguladığı taktikler bugün Orta Doğu'da giderek yaygınlaşıyor ve İslam dünyasına giderek yaygınlaşıyor. Bu nedir mesela? Biz ne diyorduk? İsrail, Filistin'in etrafında duvarlar kurdu, inşaat diye kızıyorduk halkla olarak. Peki 2006 yılından itibaren Irak'ın, Bağdat'ın, Sünni Şii mahalleleri arasında duvarlar örüldüğünü biliyor muyuz? Peki İslam dünyasında 2000'li yıllarda sınırlara duvar örüldüğünü biliyor muyuz? Peki biz e, Suriye, Irak ve İran sınırımıza güvenlik için... Duvar ördük mü örmedik mi? Ve buna ne dedik? Güvenlik meşru dedik. Peki İsrail de aynı şeyi söylüyor. Bakın. Başka? Biz bugüne kadar Filistin meselesini, Filistinli mülteciler meselesini konuşuyorduk. Artık gündemde bile değil. Neden? Çünkü artık o Suriyeli, Iraklı, Afgan mülteciler meselesi var. İslam, Yemenli mülteciler, Libyalı mülteciler meselesi var. Artık İslam dünyasında her yeri mülteci dolu. Filistin meselesi gündemden düştü bile. Bir başka şey, ne diyorduk? İsrail mallara, mülklere el koydu vesaire diye sayıp döküyorduk haklı olarak. Ama İslam dünyası şu an Suriye'de, Irak'ta nasıl mallar, mülkler nasıl el değiştiriyor? Peki hapishaneler. İsrail hapishanelerine kızamıyoruz. Çünkü Arap hapishaneleri İsrail şöyle Filistinliler İsrail'in hapishanelerini otel diyor biliyor musunuz? Neden? Çünkü Arap hapishaneleri o kadar feci ki, bugün özellikle Arap baharından sonra Arap halklarını e, depolitize etmek için ve onlara dehşet saçmak için Arap rejimleri e, işkence, taciz, tecavüzün zirvesini yaptılar. Peki problem sorun ne? Biz Müslümanlar olarak ahlaki üstünlüğümüzü kaybediyoruz İsrail'e karşı da dünyadaki diğer zulüm yapanlara karşı da. Bu ciddi bir problemdir. Artık Müslümanlar birbirine güven duyan varlıklar değil. Türkiye'de de böyle, dünya, İslam dünyasında da böyle. Artık İslam dünya, Arap coğrafyası, İsla, e, Arap coğrafyasının toprakları emin beldeler değil. Dolayısıyla burada bir problemimiz var. Ee, ve çok enteresan ki bizim Peygamberimizin lakabı el emin. Bizim peygamberimizin laka ve el emin ama biz Müslümanlar birbirimize karşı e, emin kullar değiliz, beldelerimiz emin değiliz. oturup düşünmemiz gerekiyor. Ee, bir başka şey, şimdi e, bizim Filistin, şimdi önemli bir konuya gireceğim. Biz e, Türkleri, Türkler, e, çok Filistin meselesiyle ilgili çok güzel fasletlerimiz var. Önce onlardan bir bahsedeyim. Bir kere e, aktivizm ve atılganlık, bu önemli bir şeyimiz. Yani... E, Aktivizm konusunda Türkler kadar bir şey millet var mıdır emin değilim bu önemli. Başka sivil toplum faaliyetleri, para toplama, kermez, yardım götürme önemli. Başka gençlerdeki muazzam Filistin duyarlılığı. Özellikle İslam dünyasında artık İslam dünyası o kadar kendi dertlerine düştü ki Filistin meselesi gündem değil. ve Bu şartlar altında Türkiye'de gençlerin bunu gündemde tutması, gençlerin bununla ilgilenmesi çok değerli. Filistin'e gidip geliyor olmamız çok değerli. O sayede biz bir şeyler yapmamız gerektiğini hissediyoruz. Ve bu önemli. Yine Kudüs ve diğer şehirlerde TİKA'nın yaptığı faaliyet şeyler var. İmar çalışmaları var. imar ve inşa faaliyetleri var. Ve bunlar değerli. Oradaki İsrail'in oradaki İslam ve Türk şeyin geçmişini yok etmeye çalışırken biz bunları ihya ediyoruz bu değerli. Başka devletin desteği yönlendirmesi son birkaç yıldırdı bana sürekli Filistin'le ilgili konuşma davetleri geliyor. Bu daha önce böyle bir şey yoktu. Bunlar önemli ama e, hem bölgeye hem dünyaya bakışımızda e, zi, iş tutuş biçimimize ve zihniyetimize bazı problemler var. Şimdi ben bunlara geleceğim. Ama ve bir şunu da söyleyeyim bunlar sadece biz, bize mahsus değil. İslam dünyasının, Arap dünyasının tamamında var olan problemler. Dolayısıyla ben bunları e, çok önemsiyorum. Bir kere hamasiyiz, duygusalız. Türkler duygusal bir millettir. E, slogancıyız, ezberciyiz, aceleciyiz. Şimdi bunların hepsine tek tek gireceğim. Hızlı şöyle bir söyleyeyim. Üst akıl tesbihleri çok çekiyoruz. Komplo teorileri. Amerika'yı İsrail'i tanrılaştırmamız, Twitter allameliğimiz, bütün bunları bırakmamız gerekiyor. Önce dostumuzu ve düşmanımızı tanımamız gerekiyor. Bizler dost ve düş dostlarımızı da tanımıyoruz, düşmanlarımızı da tanımıyoruz. Bunu bir bilelim. Tanımak için ne lazım? Onların dillerini bileceksiniz. Kültürlerini, siyasi akıllarını, iç zaaflarını ve kırılganlıkları, bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Hadi başlayalım tek tek. Hamaset dedik, slogan dedik, ezbercilik dedik. Peki şöyle yapalım mesela. Hazreti Peygamber bizim metodumuzu uygulasaydı ne yapması lazımdı? Başarılı olacak mıydı? Şöyle bir düşünelim. Aslında Peygamber Efendimiz Mekke müşriklerinin sembollerinden sembollerini ele alıp, bayraktır, filamadır artık neyse, onları alıp Kabe'ye gidip, e, kahrolsun müşrikler kahrolsun müşrikler diye bağırıp tekbir Allahu Ekber diye bağırıp onların flemalarını bayraklarını yaksaydı aslında çok kolay olacaktı. Başka? E, mesela sürekli Fetih suresi okusaydı oturduğu yerden aslında bu kadar mücadele etmek zorunda kalmayabilirdi. He? Mesela böyle mi olacaktı? Biz e, Siyer'i okuyoruz ama nasıl okuduğumuzu ben bilmiyorum Siyer'i. Evet. Siyeri biraz da dini gözün dışına çıkıp siyasi açıdan da bakmak lazım. Peygamber Efendimiz bir strateji dehasıdır. Peygamber Efendimiz ömrü mücadeleyle geçmiştir. Kaç tane savaşa girmiştir. Ama hayatında savaşlar küçük bir şeydir. Savaştan çok daha fazlasını yapmıştır. O oturduğu yerden hadi hanımlar fetih okuyun demedi. Bakın yanlış anlamayın fetih okumak yanlış demiyorum ama Kavli duayla fiili duayı birleştirmek lazım. Biz fiili duayı çoktan unuttuk. Biz oturduğumuz yerden sloganlar atarak sürekli yasinler, fetihler dağıtarak bu işleri halledebileceğimizi zannediyoruz. Peygamberimiz eylem adamıydı ve o eylemin üzerine duasını ediyordu. Şunu bilelim fiili dua olmadan sadece kavli duayla iş olacak olsaydı veyahut da Allah İsrail'in kahretsin demekle bu işler olacak olsaydı yüzyıldır milyon defa İsrail'e kahırlar okundu, lanetler okundu. Neden değişmiyor? Değişmesi gereken çünkü belki bizim iş tutuş biçimimizdir, belki bizim zihniyetimizdir diye düşünüyorum. Ee, mesela biz ne diyoruz? Bir ve bütün dünya bir ve bütün olan, dünyayı parmağında oynatan, her taşın altından çıkan depremlerimizi, tabii afetlerimizi yapan kadiri mutlak Yahudiler var zannediyoruz. Üst akıllar var sanıyoruz. Her şeyimizi analiz eden veya televizyonları açın sürekli üst akıllar sayıklanıyor. Ve ben öğrencilerime şunu soruyorum. Analizlerinizi Allah nerede diye bakın ee, fark etmeden ee, karşı tarafı tanrılaştırıyoruz farkında mıyız biz dış politika analizlerimizde zaten Allah mallah yok hiç öyle bir şey yok her şeyi yapan kadri mutlak bir İsrail Amerika vesaire dünyayı hepimizi oynatan şeyler size şunu söyleyeyim sünnetullahı bilmeden yani Allah'ın tarihe ve tabiata ve toplumlara e, toplumlara müdahalesini vesaire bilmeden anlayamayız bunları. Tam da bu yüzden koronavirüs çıktığında e, biz bunun bir sürü ben şöyle söyleyeyim koronavirüs çıktıktan sonra Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim üzerinden tek tek ayetleri çıkartarak kendi öğrencilerime yolladım. E, ve aslında e, yani şöyle diyor koronavirüs neden oldu üst akıl sayıklıyoruz. Peki ya burada Allah varsa? Hiç bunu düşündük mü? Koronavirüste Allah'ın bize verdiği uyarılar varsa ve biz bunların dikkate almayıp habire Yasin fetih okuyalım diyoruz. Yani, ama burada koronavirüste vesaire veya dünyanın herhangi bir olayında Allah'ın varlığını, sünnetullahı görmüyoruz. Ee, üst akılları Allah yaptık. Farkında mıyız? Ee, ve ben hep şunu söylüyorum. Artık depremlerimizi tabi afetlerimizi yapan şey Mikail aleyhisselam'ı tatile yol emekli ettik diyorum ben yani Allah hani aklınızda kalsın diye çarpıcı olsun diye bunları söylüyorum yanlış anlamayın zihnimize bakın böyle ama nerede Allah Dolayısıyla bizim en temel problemlerimizden bir tanesi sünnetullah'ı bilmemek Dolayısıyla sünnet, eğer bir yerden Allah'ı çıkardıysanız onu bir şeyle dolduracaksınız ve bu da üst akıllarımız oluyor. Kusura bakmayın ben öyle bir üst akıl görmüyorum televizyonlarda vesaire anlatıldığı şekliyle. Dünyada komplolar yok demiyorum. Dünyada komplolar var ama komplolarla kompletörler arasında fark vardır. Bunu idrak edemiyoruz. Ee, ve yine şunu söyleyeyim. Her millet komplolara muhtaçtır biliyor muyuz? Ben yabancı basından çok çeviriler yaptım geçtiğimiz yıllarda. Ve herhangi bir olay olduğunda... Her milletin Amerika'nın da Amerikalıların da komploları var, Rusların da komploları var, Çinlilerin de var, Arapların da var, bizim de var. Ha, en muhteşem mükemmel komployu biz kurduk sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ee, peki size şimdi herhalde biraz dolmuştur. Size birkaç bir şey okumak istiyorum. Şöyle alayım inşallah. Eğer boşalırsa tekrar takacağım. Ee, şunu söyleyeyim, bu mesele bir itikadi, imani problem diye düşünüyorum açıkçası. Sürekli üst akıl tesbihleri çekmenin. Ee, Allah'ın mesela Kur'an'da bir ayet var. Ve mekarullah vallahu hayrul makiyin ayeti. Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak Kur'an'ın en hayırlısıdır ve şunu söyleyeyim dış güçlerin Irak'ta şurada burada başarısızlıkları Amerikalıların başarısızlıklarını görüyorum ben ama televizyonlar açıyorum nasıl başardılar nasıl başardılar bunları anlatılıyor ama böyle bir şey yok dolayısıyla biraz Kur'an-ı Kerim'i ve Siyer'i salt İslam'i dini bakışta değil buna si siyaset toplum psikoloji tabiat ve diğer alanlar sosyal bilimler ve sayısal bilimler üzerinden de biraz baksanız neler neler çıkar ama bir dakika benim şarjım yine bitiyor şunları okuyayım sonra tekrar takacağım maalesef böyle oldu ee, Süheyl Gannuşi e, den bir, bir çeviri yapmıştım benim bloğumda duruyor Aa, sesim var mı bir şeyde problem var mı ben bunu algılayamıyorum maalesef terslik oldu ee, yorumu açıyorum sesim geliyor mu düzgün ee, eğer sesim geliyor mu? Bir yazabilir misiniz eğer geliyorsa? Siz, yoksa gitti mi? Var. Tamam, çok teşekkürler. O zaman kapatıyorum. Ee, ondan okumak istiyorum. Şey, Tunus'ta önemli bir akademisyen. Diyor ki, e, krizlerimizle başa çıkmada daha ciddi, daha cesur, daha metodolojik olmamızın ve ayrıca teşhis koyma sorumluluk üstlenme ve ibret alma noktasında Kur'an'ın yaklaşımı benimsememizin vakti geldi. Uhud Savaşı yenilgisinden sonra nazil olan ayetlerde hezimetin sorumluluğunu tam tamamen Allah hezimetin sorumluluğunu tamamen sahabelere yüklüyor. Ve Ali İmran 165 ki bu ayetin benzeri başka ayetler şey surelerde de var gördüm. De ki o musibet kendinizdendir. Bakın bir başka ayette ise şöyle buyuruluyor. Nihayet sevdiğiniz şeyi yani zaferi size gö gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizde dünyayı isteyenler de vardı, ahiret isteyenler de vardı. Yine Ali İmran 152. Ve yazar şöyle devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in burada hezimetin sorumlusu olarak karşı taraftan yani Mekkeli müşriklerden hiçbir şekilde söz etmemesi manidar. Zira bu şekilde Müslümanların kendilerini komple teorileriyle teskin edip kurban psikolojisine e, kapılmasını önlemek istiyor diyor. Ben bunu çok önemsiyorum. E, tekrar bakın söyleyeyim. Uhud Savaşı'nda yenil, yenil Müslümanlar yenilgiye geldi. Yani yenilgi aşamasına geldiğinde ayet de ki o siz, sizin kendinizdendir diyor. Sahabe, siz Müslümansınız, siz hasta hasta hata yapmazsınız demiyor. Dolayısıyla biraz Kur'an'ı metoda bakıp kendimize biraz çeki düzen vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Problem ne? Biz İslam dünyasının gerçekleriyle yüzleşmek istemiyoruz. Çünkü gerçeklerimiz çok acı, hakikatlerimiz çok acı maalesef. Dolayısıyla bu tip şeylere sığınarak, psikolojik olarak kendimizi rahatlatıyoruz. Ama bunları söyledik diye bu olaylar da çözülmüyor. Bunu da bilelim. Peki mesela İsrail'i bütün ne diyoruz? Bütün her şeyi yapan, dünyayı dizayn eden vesaire her taşın altından çıkan çok kadri mutlak sayıyoruz. Madem öyleyse neden İsrail geç, şey, geçtiğimiz yıl üç defa üst üste seçime gitti? Kendi aklı demek ki kendisine yetmiyor mu da sürekli seçimlere gitti. Hükümet kuramadı ya. Dördüncü seçime gitmemesinin sebebi de koronavirüs. O yüzden mecburen hükümet kuruldu. Madem bu kadar başarılı planlar, program, planlar programlar yapıyorlardı. Neden kendilerine yetmedi bu akılları? Dolayısıyla problem ne? Biz devletlerin veya farklı şey dünyaya bakarken çok boyutlu bakmaktan aciziz Biz analizlerimizde sadece bakın şimdi televizyonlara bakın ne görüyoruz sadece petrol doğalgaz büyük güçler Amerika ve İsrail üzerinden analiz yapılıyor Hani sosyoloji Hani psikoloji Hani dinlediği şey dinme mezhepler hani nerede başka kültür nerede? Dolayısıyla siyasetin, ekonominin, e, jeopolitiğin yanında bir de bunlara katılması gerekiyor. Bunları kattığımızda gerçek analizler, e, analizlerimiz gerçek olacaktır. Ama bunlar da çok iş istiyor ve biz bunlarla uğraşmakla vakit kaybetmemiz, kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla kısa yol her şey üst akıl için. Bir başka şey, e, problemlerimizden bir tanesi. Biz Yahudilikle e, ilgilenen, Hristiyanlıkla ilgilenen, Yabancı dil öğrenen, İbranice öğrenenlerin her birini potansiyel bir ajan gibi görüyoruz. Dolayısıyla bakın, size bir örnek vermek istiyorum. Beni çok güzel, çok etkileyen şeylerden bir tanesi Marmara İlahiyat Hocası Nuh Aslantaş, Tevratın tefsirini tercüme etti. şey Orta Çağların en önemli Yahudi alimi Maymonides veya İbn Maimun'un Tevrat, şey Tevrat tefsirini e, tercüme etti Arapçadan Türkçe'ye adamı Yahudi ajanlığından tutun neler neler dedi bizim kendi dindar kesimlerimiz basında ne haberler çıktı bakın biz e, niye Tevrat'ı bilmemize gerek yok Tevrat tefsirini bilmemize gerek yok biz karşı tarafa bilmeyeceğiz ama onlar bizi bilecek biz bunu mu istiyoruz bir başka mesele bu İbni Meymun kim farkında bile değiliz o çevirisini, Tevrat tercümesinin çevirisini yaptığı kişi Selahattin Eyyubi'nin doktoru bir Yahudidir biliyor muyuz? Kendisi hem doktor hem astronom hem matematikçi hem filozof hem din alimidir. Endülüs'te doğup Kahire'de yaşamıştır ve İslam alimlerinin birikimlerini toplayıp Yahudi akaidini, inanç sistemini yazmıştır biliyor muyuz? Kendi topraklarımızın, İslam topraklarına yetişmiş bir Yahudi alimin tefsirini yapıyor. Tepsinin çeviriyor. Bu kişi Selahaddin Ayubinin e, doktoru ama biz bunu yaptığı için o hocaya teşekkür etmemiz gerekirken, e, ajanlık, provokatörlük, bilmemlerik demediğimiz şey kalmıyor. Bir problemimiz var bizim yine. Bunu bilmemiz gerekiyor. E, sosyal bilimlerin bir dezavantajı var. Mesela sayısalda mühendislik, te, e, elektronik mühendisi e, şey, i̇ki kitap okuyarak ben elektronik mühendisiyim diye çık çıkmıyoruz ortaya, çıkamayız. Veya iki tane tıp kitabı okuyarak ben doktorum diye çıkamıyoruz. Ama iki tane tarih kitabı okuyarak biz kendimiz veya işte iki tane siyaset kitabı okuyarak kendimizi sosyal dinlerde allame sanıyoruz. Böyle bir gariplik var. Üç beş kitap okumakla, Üç beş Filistin kitabı okumakla uzman olunmaz. Ama ben size çok daha garip bir şey söyleyeyim. Bir grup öğrenci geldi bana internet sitesi kurmuşlar bugüne kadar başkalarına yazdırmışlar ve artık kendi yeni bir şeye, aşama atlamak istiyorlarmış fikir sormaya geldiler artık biz yazacağız dediler çok güzel dedim siz bugüne kadar Filistin'le ilgili hangi kitapları okudunuz diye sordum şöyle bir durdular hiç dediler şok oldum kızım dedim siz ne yazacaksınız dedim Bakın Filistin'le ilgili hiçbir şey okumamışlar. Ama ne cesaret ki ben Filistin'le ilgili yazı yazacağım diyoruz. Bu nasıl bir özgüvendir? Uzun uzun kendilerine anlattım. Şimdi vaktimiz daraldığı için giremiyorum. Problem ne? Bizi temelsiziz, temelsiz gökdelenler inşa etmeye çalışıyoruz. Filistin'le ilgili, bakın bu kadar Filistin, Filistin davası diyoruz. Filistin'i kaç kişi aranızdan biliyor? Filistin davasına böyle büyük önem verenlerin, verenlerimiz kaç tane Filistin ile İsrail ile ilgili kitap okudular. Dolayısıyla bizim e, bir ilim problemimiz var, bizim bir bilgi problemimiz var. Bizim insanlarımız diyor ki mesela bazen bakıyorum o çok bilinçli değil. Filistin davası konusunda, İslam davası konusu bilinçli değil. İki soru soruyorsun hiç bildiği bir şey yok. Bilgi olmadan bilinç nasıl olabiliyor ben anlamış değilim bakın. Başka ee, bilgi sahibi olmadan fikir sahibiyiz biz. Bu nasıl bir şey? Bilgimiz yok ama fikir sahibiyiz. Başka eyleme geçeceğiz hemen. Hanımlar, gençler önce heybemizi doldurmamız lazım ya bizim. Bu ilim problemini bir çözmemiz lazım. Eee vaktim daralıyor. Bu konuda saatlerce konuşacağım şey var. Şu anda deden ben daha hala birinci başlıktayım maalesef. Aceleciyiz. Hemen Filistin'i fethedeceğimizi falan sanıyoruz. Siyonistler 50 yıl uğraşmışlar. Gençler var mısınız 50 yıllık bir mücadeleye? Bakın biz Mavi Marmara'ya atlar gideriz ama Mavi Marmara davalarını takip edemeyiz. Çünkü biz aceleci insanlarız. Biz süreklilik içerisinde iş yapamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir problemimiz var. Peygamber Efendimize sorduklarında en iyi ibadet nedir dediklerinde edve muhu ve ingalle diyor. Az da olsa devamlı olanıdır diyor. Bakın biz süreklilik içerisinde iş yapma tecrübemiz, bilgimiz, yeteneğimiz var mı? Yoksa alelacele işler, şey bir şeyler mi yapmaya çalışıyoruz? Ve tam da alelacele bir şeyler yapmaya çalıştığımız için yaptıklarımız çok da başarılı olmuyor. Kendimizi başarılı zannetsek de. Bir başka şey, maalesef vaktim gidiyor. Ah, bunu okumayayım. Neyse. şöyle indirgemecilik, indirgemeciliği bırakmamız lazım. Filistin meselesini anlamak için sadece Filistin okumak yetmez. Geçen hafta ben size Filistin mes Siyonizmin pardon, Yahudi meselesinin Filistin meselesine dönüşmesini anlattım bir saat boyunca. Ve ne anlattım ben size? Avrupa tarihini, Yahudilik tarihini, Hristiyan Yahudi ilişkilerini anlattım. Orta Doğu'yu anlat, şey, dolayısıyla bunları anlat, Orta Doğu'yu İslam dünyası anlatmadım ben size. Dolayısıyla Filistin meselesini bilmek istiyorsanız bu bir örnek. Aynı zamanda bugünü anlamak istiyorsanız dünya sistemini bileceksiniz. Orta Doğu bölgesini bileceksiniz. Bunları bilmeden bir tek Filistin bilerek bir şey olmaz. Dolayısıyla bir de işin böyle bir boyutu var. Dolayısıyla bu eksiklerimiz olduğu için de tam da her şey büyük İsrail için diyoruz. Bir ve bütün İsrail diyoruz. Birinci ve dü ikinci Dünya Savaşları İsraili kurmak için yapıldı zannediyoruz. Ee, bir başka problemimiz fikir ve söylem üretememe problemimiz. İşte daha önce bahsettiğim şeye geldik. Çünkü sahayı bilmiyoruz. Peki fikir ve söylem dedim ki size ee, söylem, fukarası, söylem fukaralığımız söz konusu. Attığımız sloganlardan bahsetmiyorum size. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bundan birkaç sene evvel İsrail konsol, İstanbul baş mu veya başkonsolosu da çalışan bir yetkili miydi hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanımız aleyhine bir tweet attı. Altına yazılan tweetlerin hepsini okudum. Üşenmedim okudum. Yüz küsur tweetti. Tamamı küfürdü. Sadece üç tanesi bir şeyler düzgün bir şeyler söylemeye çalışmış. Ağızda ve hiç hayatımda duymadığım küfürlerle doluydu. He, muhtemelen yani okurken hissediyorum. E, küfürlerin en zirvesi muhtemelen. Biz ederek cihat yaptığımızı mı zannediyoruz? Hanımlar e, ve gençler, özellikle gençler, dil bir kişinin şahsiyetinin aynasıdır biliyor muyuz? Atalarımız kemsöz sahibinindir demiş biliyor muyuz? Ve biz e, bilgimiz olmadığı için, o yetkilinin söylediklerini çürütecek bilgimiz olmadığı için yaptığımız tek şey küfretmek. Ve kendimizi küfrettik diye bir de övünüyoruz arkadaşlar. Bu çok çok ciddi bir problem. Bilginiz yoksa anca küfredersiniz işte başka bir şey değil. Ama şunu bilin. Şöyle düşündüm o şeyleri. Neredeyse böyle ağlamakla okudum ben o şeyde altına yazılanları. İsrail sorsaydı bu ülkede Filistin davasına destek verenler... Cumhurbaşkanı'na destek veren kitleler nasıl bir kitle deseydi, o sadece o yorumlara baktığımızda ne çıkıyordu biliyor musunuz? Maalesef söylemek zorundayım. Bunların tümü derdi, yani görünen şey şu, bunların tümü ahlaksız, çapulcu, serseri yığını diye görünüyorduk. sıra bakmayın, ben bunu söylemek zorundayım. etmek söylem üretemediğimiz için ediyoruz Söylem üretemediğimiz için hamaset yapıyoruz ve dolayısıyla bununla İslam dünyasını şaha kaldıracağınızı zannetmeyin ee, ederek sadece kendi şahsiyetinize ayna tutuyorsunuz bunu bilin peki söylemi üretmek için ne lazım bir kere karşı sahayı bileceksiniz karşı tarafların görüşlerini bileceksiniz çok boyutlu bakabileceksiniz Oho, bunlarla kim uğraşacak değil mi bir küfrü basmak daha kolay oluyor ama e İslamı da rezil ettiğimizi bilelim, kendi değerlerimizle rezil ettiğimizi bilelim derim. Bir başka şey işbirliği ve kurumsallaşma kültürü eksikliğimiz söz konusu. Bakın ben STK'lara şimdi gidiyorum konuşma için çağırıyorlar. İşte her tür İslam, Türkiye'nin her şehrinde gittiğim konu, şey STK'larda diyorlar ki biz işte Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanacağız diyorlar, her yerinde dernek kuracağız. Şaşırıp kalıyorum. Biz bir şeyler kurmayı beceri zannediyoruz. Ama burada bir problem var. Bir kere aynı şehirde birkaç tane Filistin'le ilgili kurulmuş şey olabilir. Neden bir tane daha siz kuruyorsunuz ki? Neden birlik beraberlik içinde bir arada iş yapmıyoruz? Bizim bakın bir arada iş yapma tecrübe şeyimiz var, problemimiz söz konusu. Başka diyor işte şöyle söyleyelim. Filistin bilen uzmanımız çok mu ki her birimiz bir şey kurmaya çalışıyoruz? Birlik beraberlik olabilmek çok önemli. Ve ben şunu görüyorum. Eğer her STK çıkıp, her işte cemaat, cemiyet çıkıp Filistin'le ilgili bir şey kurmaya çalışırsa bu aynı zamanda bir emek ve kaynak israfı. Neden? Her birinin çünkü elektrik, su vesaire ödemeleri gerekiyor. Bir şey tuttuklarına vesaire. Neden biz birlikte iş yapmayalım? Dolayısıyla biz sayıca çok yapmayı marifet zannediyoruz ama biz nitelik, kaliteyi unuttuk. Her yerde bir şeyler yapmak marifet değildir. Yaptığınız şeyin sonucunda ne elde ettiniz? Kalitedir önemli olan. Ha bir düşünce kurulu, şey bir STK, şöyle söyleyelim. Eğer STK'ların her biri Filistin'le ilgili farklı bir şey yapıyorsa bu değerlidir buna bir şey demem. Ama aynı işi yapan birçok STK varsa burada bir problem var demektir. E, dolayısıyla kaynak israfı, emek israfından kaçınmamız gerekiyor. Yine e, Filistin'le ilgili kuruluşlarımız kaç, kaç yıllık mesela. Biz yine nevzuhurluğu yani yeni bir şey üretmeyi marifet zannediyoruz. Bakın e, geleneği olmayanın geleceği yoktur. Biz geleneğin öneminin farkında değiliz. Yeni bir şey kuralım, yeni bilmem ne yapalım. Gençler de ben bunu çok görüyorum ve bu bir problem. Mevcutların içerisinde oraları daha kaliteli, daha güzel, daha yaygın, daha nitelikli işler yapmaya yönlendirmemiz gerekmiyor mu? Diye düşünüyorum. Bir başka ya da bunlara girmeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Kurumsallaşabildiğimiz ölçüde güçlüyüzdür. Bunu bir bilelim. Kurumsallaşabildiğimiz ölçüde güçlüyüzdür. Bunu Yahudilerin ve Filistinlerin, Arapların şeyinde anlattım. Dolayısıyla ve bu şey dediğimiz, kurum dediğimiz şey kişiyle bağlantılı değildir. Biz hep kişi ve lider ve önce önder bağımlı yaşıyoruz ama o, o lider öldüğünde ne yapacağız? Dolayısıyla nesilden nesile bu işi götürecek insanlarımız var mı? Bir başka şey finanssızlık ve programsızlığımız, uzun vadede iş yapmak, uzun vadeli iş yapamıyoruz ve bu bundan kurtulmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, kronikleşmiş meselelerin kısa çözümü yoktur. Filistin meselesi dedik ki 100 yıllık bir mesele. E o zaman 100 yıllık bir meseleyi öyle basit bir şeyle nasıl çözebileceğiz? Dolayısıyla başarının anahtarı sürdürülebilirliktir. Uzun süre devam edebilmek, bir yol istikamet üzere devam edebilmektir. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Ve ben bu örneği, bu konuyu konuştuğum bütün platformlarda konuşuyorum. Son derece önemli bir ve gurur duyduğum bir örnek. 2006'da malumunuz karikatür krizi çıktığında... Burada Fatma Bayram Hocamızın önderliğinde hanımlar bir araya gelerek ne yaptılar? Son peygamber sitesini kurdular. Bunun ne kadar önemli olduğunu siz, belki buradan fark etmemiş olabilirsiniz ama İslam dünyasının iş tutuş biçimi üzerinden değerlendirdiğimde benim gözlerimi yaşartan bir oluşumdur onu söyleyeyim. Neden? Çünkü o dönem ben çok iyi hatırlıyorum. Bu olaya karşı karikatür ve Peygamber Efendimizle ilgili karikatürler çizildi de dünyanın her tarafında Müslümanlar ayaklandılar. Danimarka'nın büyük elçiliğine saldırdılar ve o sırada kendi ülkelerinin güvenlik güçleri tarafından öldürülen bir sürü Müslüman oldu. Muhtemelen bu insanlar kendilerini Peygamber uğruna şehit olduklarını zannediyor olabilirler ama kendi ülkelerinin konsol büyük elçiliklerinde kendi güvenlik güçleri tarafından taşkınlıkları sebebiyle öldürüldüler. Bakın çok bu tam bizim İslam dünyasının haline güzel bir örnektir. Bir anda fırlıyoruz, coşuyoruz, taşkınlık yapıyoruz vesaire yapıyoruz ve sonra pıs diye sönüm veriyoruz. Arkadaşlar Fatma Bayram hocamız öncülüğündeki bu hanımlar, bakın 2006'dan bu yana 14 yıldır Peygamber Efendimiz için çalışıyorlar ve kaç dilde yayın yapıyorlar. Kim bilir o yayınları yabancı dilde okuyup da İslama girenler vardır muhtemelen. Peki Peygamberimizin davasını yürütmek Taşkınlıkla canımızı vermek midir yoksa bu umurda çalışmak mıdır? Ee, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bundan yıllar evvel Kudüs'le ilgili 2007'de bir e, toplantı olmuştu. Oraya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde e, eyaletlerden birinin başbakanı İbrahim Resul gelmişti. Ve daha sonra onunla bir başka toplantıda karşılaştım. Bunun üzerine bir konuşma yaptı. Dedi ki yani o, o şeyde... Toplan Uluslararası Kudüs konferansında herkes büyük adamlar geliyor herkes hamaset herkes sloganlar vesaire çok üzülmüştü ve şunu dedim İslam için ölmek İslam'ı yaşamak ve İslam'ı yaşatmaktan daha kolaydır dedi tekrar söylüyorum İslam için ölmek İslam'ı yaşamak ve yaşatmaktan kolaydır dedi asıl mesele İslam'ı nasıl yaşıyoruz ve yaşatıyoruz Evet yani dolayısıyla benim gençlere bu kurumsallaşma dediğim mesele ki inşallah e, bu iş, platformu yürüten ekiplerin çocukları da torunları da bunu devam ettirirler. Çok başarılı bir kurumsallaşma örneği verdiler. Ve İslam dünyasına karşı yapılan bir saldırıya verilebilecek en güzel cevabı verdiler. Dolayısıyla bizim bakın ve bu da yine ilim üzerinden verildi farkında mıyız? Bütün siyer, hadis vesaire, bütün Peygamber Efendimiz'le alakalı, İslam tarihiyle alakalı birikimlerden oluşan bir muhteşem yapı oluştu. Ya bu çok değerli. Dolayısıyla bizim Filistin'le ilgili neye mi ihtiyacımız var? İslam dünyasının sorunlarıyla ilgili neye mi ihtiyaç var? Tam da bunun gibi şeylere ihtiyacımız var. Son şeyleri söyleyeceğim. Bir kere ilimsiz eylemden de, eylemsiz söylemden de kaçınmamız lazım diye düşünüyorum. Ve hep şunu söylerim gençlere. Bilgi en büyük güçtür. Bilgiye sahip olan yönetir. Bilgiye sahip olan kontrol eder. Dolayısıyla peki biz ilmin önemini idrak etmiş bir millet miyiz? Hem Türkiye hem İslam coğrafyası olarak. Bakın e, İs İsrailli e, e, genelkurmay, genelkurmay başkanları sonra başbakan olmuşların CV'sini incelediğimde ne çıktı karşıma biliyor musunuz? Hem asker bu adam komutan. Aynı zamanda mesela e, fizik ve matematik okumuş, üstüne e, şey e, işletme ve bir başka alanda yüksek lisans yapmıştı ve ben şok oldum. E, birçoğu arkadaşlar çift lisans ve çift yüksek lisans diplomalı ve iyi üniversitelerden. Peki bizim kaç askerimiz bu şekilde? Kaç insanımız, bırakın askeri, kaç insanımız bu şekilde? Ve her bir farklı alanlardan besleniyor. Yani hem asker bir e, kariyeri var. Hem matematik ki matematiğin ne kadar önemli olduğunun maalesef ki farkında değiliz. E, matematik fizik üzerine lisanslı işletme ve bir unuttum diğerini, diğer üzerine yüksek lisanslı. Bakın e, dolayısıyla bir şeyler e, tesadüf değil. E, yine söylediğim gibi bilgi sahibi olmadan bilinç sahibi olunmaz. E, Filistin davasını en iyi ben savunurum diye kibre girmeye gerek yok. Bilgimiz ne kadar ortada. Ee, ve gençlere şunu söylüyorum ben. Sosyal medyayı ve geleneksel medyayı kapatın artık. Sırlı, gizemli, hamasi, kağıt israfı olan kitapları kapatın artık. Ve gerçekten ilmi değeri olan çalışmalara açın. Bunlar var çok şükür. Ve e, arkadaş gruplarınızı okuyun ve tartışın. Tek başınıza okumak da yet yeter yetmez. Aynı zamanda bunları bir araya gelip tartışmak gerekiyor. Evet. Bilgi paylaşımıyla fikir dünyamızı genişletmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde hem ortaklaşa kitap tartışmaları yaparak birlikte iş tutma bir tecrübemizi de artırmış oluruz diye düşünüyorum. Ve yine birkaç şey söylemek istiyorum. Gençler niyet okumadan evvel kitap okuyun. Ben hayret ediyorum. Geçenlerde yeni bir kitap yayınlandı. Yayınlanacak daha doğrusu reklamı vardı. İsrail'deki İsrail'in içindeki Filistinlilerin tarihiyle ilgili bir kitap. E, tweet atılmış oraya e, işte İsrail'in tarihi yoktur varsa varsa Filistinlerin tarihi vardır sizin amacınız nedir gibi garip garip şeyler yazmışlar e, tam da orada İsrail'in içinde var olup bizim farkında olmadığımız Filistinlerin tarihini yazan bir kitap bakın dolayısıyla niyet okuyoruz ama niye okumadan evvel bir kitap okusak bence daha güzel bir şey yapmış oluruz diye düşünüyorum e, bir haftalık medya hafızasıyla gelecek öngörülerinde bulunamayız bir ay sonrasını bile tahmin edemeyiz. Dolayısıyla tarih okumalıyız biraz, sosyoloji okumalıyız, psikoloji bilmemiz lazım. Siyaset bunların hepsini bir araya getirdiğimizde güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Son birkaç şey daha söyleyip bitireceğim. Benim blogumda okumanızı tavsiye ettiğim yazılardan bir tanesi Mısırlı gazeteci Fehmi Huveydi'nin 2016'da çevirdiğim Özlemle Beklenen Devrime Giden yol diye, yol diye bir yazısı var. Orada İsrail'deki matematik devriminden ve bunun askeriyedeki etkilerinden, askeri teknolojinin nasıl değiştiğinden bahsediyor. Sonra İslam dünyasındaki ve Mıs, başta Mısır başlamıştır olmak üzere İslam dünyasındaki eğitimin eğitimin seviyesine geliyor, okullardaki kaliteye geliyor ve onlara çok ufuk açıcı bir şey. Ve şöyle bitirecek. Biz bütün bunları neresindeyiz diyor. Sizin günlük gazeteleriniz, eğitim haber. Şey, günlük gazetelerinizdeki eğitim haberlerini okumaya sizi davet ediyorum diyor. Eğer ki gazeteler eğitime sırtını dönüp de sadece güvenliğe odaklanmışsa akıbetimiz bellidir zaten diyor. Dolayısıyla son şey atılganlığımız değerli, duygusallığımız değerli ama şunu söyleyeyim atılganlığımızın yanına bilgi katmamız gerekiyor. Duygusallığımızı akıllı aklımızla birleştirmemiz gerekiyor işte o zaman daha güzel, daha anlamlı ve İslam dünyasının faydasına olacak şeyler üretebiliriz. Aceleciliği bırakın derim ee, ve istikamet üzere dümdüz yürüyün. Bütün bu anlattıklarım sadece Filistin için geçerli değildir. Dünyada hangi meseleye bakarsanız bakın, hangi iş konusunda çalışıyorsanız çalışın, ee, bu söylediklerim size rehber olacaktır çünkü isterseniz Balkanlar çalışın, İsterseniz ne bileyim çiçek böcek çalışın hiç fark etmez. Bunların hepsi için geçerli olan istikamet yol yöntem tam da budur. Bir de son bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim en önemli en değerli yöntem kitabıdır. Biz hiç farkında değiliz. Metot kitabıdır. Orada ayetlerde ve hadislerde o kadar ince metotlar var ki, o kadar ufuk acıcı metotlar var ki ama biz bunların hiçbirisini göremiyoruz bile. Görebilmek için önce bilebilmek lazım. Sosyal bilimlerle e, Kur'an'ı birleştirebilmek, sayısal bilimlerle Kur'an'ı birleştirebilmek lazım. O zaman muhteşem şeyler göreceksiniz. E, din, dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. E, burada bitiriyorum. Hayırlı günler. E, Allah hepinize güzel e, işler yapmayı nasip etsin İslam ümmeti için. Emri Bilmaru